birçok e, fıkhi mezheplerimiz var ve bu birçok fıkhi mezhebin birçok çıkardığı hükümler var. Fıkhi hükümler var. Bunların e, farklı farklı olmasının bir sorunu ve sebebi var mıdır tarzında diye. Yani her, her şeyden bir hüküm yola şey. miyiz? Yani, yani mü, Allah bir bilirsin. Örnekle madem Bunlarla yola madem doğrudan yani. peygamber Efendimize itibar ediyoruz. Uygulama namaz uygulaması neden farklı? Neden farklı? Güzel bir soru. Bu problem oluşturur mu farklı olması? Bu Asıl problem oluşturur mu? Biz ne dedik? Kardeşim fıkhi mezheplerin yapmış olduğu şey şudur. Kur'an'a, sünnete, peygamber aleyhisselam uygulamalarına bakmak suretiyle mesela peygamber Efendimizin diyelim ki elleri kaldırmakla ilgili rivayetler içerisinden kendi kriterlerine göre en amel edilebilir olanı almaktır. Yani diyelim ki bir sepette ellerin kaldırılmasıyla ilgili 30 tane rivayet varsa oradan kendi kriterlerine göre mezhep ne yapıyor bir tane rivayet seçiyor. Fıkıh mezhepleri Hukuksal uygulamalar olduğu için az seyirciler şunu yapmıyorlar. O sepette 30 tane var, dolayısıyla ben birini seçtim, 29'unu yanına koyuyorum, bunları da yap. Fıkıh kitaplarında böyle bir şey göremeyiz. Dolayısıyla fıkıhla, fıkıh mezhepleri ne yapıyor, oradan bir tane alıyor, bu diyor benim kriterlerime göre, bana göre diyor, en amel edilebilir olan rivayettir. Ama bunu aldığı zaman sana şunu demiyor, o sepette geride bıraktığım 29'unu bırak, at, bunu demiyor. Kardeşim diyor benim kriterlerime göre bu sepetteki rivayetlerden amel edilebilir en uygun olan 15 numaradır. Bunu söylüyor. Dolayısıyla sen şunu bileceksin. O mezheplerin kaç tane mezhep varsa günümüzde 4 tane. O mezheplerin o sepetten seçmiş oldukları rivayetler esasında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin uygulamalarıdır. Şimdi az önce bahsettiğimiz mesele önce dizleri. Sonra önce ellerimi, bunu koyma meselesi veya kalkarken ellere yaslamak meselesi var mı, yok mu? Şimdi bu nedir? Azeri Peygamber aleyhisselamın farklı zamanlarda yapmış oldukları uygulamalardır. Ama mezhepler ne yapıyorlar? Bu rivayetler içerisinden kendi kriterlerine göre bir taneyi tercih ettikleri için ve geri kalanları da mevzu demedikleri için bak mevzu demedikleri için bunların hepsinin Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin hayatının birer parçası olduğunu biz bileceğiz. Adeta şöyle desek yanlış olur mu? Mezhepler bu farklı uygulamalarıyla Peygamber Aleyhisselam'ın her bir uygulamasını hayat veriyorlar. Evet. Canlı tutuyorlar. Yani bu açıdan da bir bereket olduğunu söylememiz mümkündür. Böyle bir güzellik kesinlikle söz konusudur. Kıymetli arkadaşlar.